İzleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler. Aleyküm selam. Mezarlıklarda mezarların başlarına fotoğraf koymaları caiz mi? Böyle bir mezarlığa defnedilmek doğru mu demiş Mehmet evet. Özkan Trabzon'dan? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu aleyhi ve ba'd. Şimdi tabi Müslümanların mezarlıkla alakalı bazı adaptları var, gelenekleri var. Hazreti Peyâmer aleyhissalatu vesselamın hadislerinden kaynaklanan Müslümanların adetinde geleneğinde mezarlığa fotoğraf konulması doğru değil, helal değil. Müslümanın mezarı nasıl olmalı? Yine fukaha'nın, fakihlerimizin, alimlerimizin hadislerinden çıkarttığına göre Müslümanın mezarı sade olmalı. Yani e, onu tanıyacak, belki o mezarda kimin gömülü olduğunu ifade edecek şekilde bir taş ve o taşın üstünde bir isim. Ayet-i Kerime falan yazılması da uygun değil. Yani sade olmalı. Söz falan da yazıyorlar hocam. Böyle şiirsel evet. sözler var. Doğru bunlar... değil bunlar. Esas itibariyle doğru değil. Ee, bu sadece e, belli bir mezhebin değil. Yaklaşık olarak bütün mezheplerin de kanaatidir. Çok basit mesela. E, bir Müslüman Ömer bilmen hocanın Allah rahmet eylesin ilmi Aha. halini alsa. Orada mezarlıklarla ilgili bir bölüm var. Orayı okusa görecek ki bir ayet yazılmasına bile uygun bakmamış alimlerimiz. Yani biz mezarları süsleyelim, güzelleştirelim, kaç kat mermer yapalım. Onun Orada yatan insana ne faydası olacak? Hiçbir faydası olmayacak. Esas itibariyle bir taş olsun, biraz yüksekçi olsun, üstüne bir isim yazılsın. Bundan ibaret bırakılmalı. Hatta böyle bir vasiyet yapılsa bile Allah rahmet eylesin benim babam vefat etmeden Tek önce derdi. Derdi ki ben vefat ettiğimde iki katlı mezar yapacaksın üstüme. Öyle bir mezar yaptıracaksın. Ancak böyle bir vasiyet doğru değil. Biz onu kırmamak için bir şey söylemedik ama evet. vefat ettikten sonra da yaptırmadık. Dolayısıyla esas itibariyle Müslüman eğer böyle bir şey, böyle bir masraf yapacaksa, oraya yapacağı masrafı tutsa bir Müslümanı sevindirse, bir fakiri sevindirse, birinin bir aylık erzakını alsa emin olun orada yatan insan daha o mezardan çok daha fazla istifade edecektir. Peki böyle bir mezarlık düşünelim. Fotoğraflar var bazı mezarlarda. Oraya gömülmesinde bir sakınca var mı? Tabii başka bir mezara gömülebilir. Bunda bir sakınca yok. Evet.